kuran Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 10. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'a ve ayrım günü yani iki topluluğun karşılaştığı gün Kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki, ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri, Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervanda sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup çekinirdiniz. Savaşma konusunda görüşleriniz çelişirdi. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki o kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir. O karşılaştığınız sırada sizin gözünüzde onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirsin. Zaten bütün işler Allah'a döner. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin, kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı. Ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Melekler, inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura ''Tadın bakalım yangın azabını'' diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu, ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Ve kuşkusuz Allah, kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi, Allah'ın ayetlerini inkâr ettiler. Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini, onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla ondan öncekilerin yapa geldikleri gibi, Bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi. Allah katında canlıların en kötüsü inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara yaptığında geridekileri korkut ki, belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. İnkâra sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar, çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O, her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa, kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O, izzet ve hikmet sahibidir. Ey peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter. Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, inkar edenlerden iki yüz kişiyi yener. Sizden yüz kişi olursa bin kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de, şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı yüz kişi olursa, Allah'ın izniyle iki yüz kişiyi yener. Sizden bin kişi olursa iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. O yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de, eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hiyanet etmek istiyorlarsa bilin ki onlar daha önce de hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır. İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınıdırlar. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, Aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle, onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya… İşte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihad edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Tevbe Suresi. Allah ve Rasulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirmidir. Yeryüzünde dört ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız ve Allah inkarcıları er geç rezil rüşva edecektir. Yine Allah ve Rasulünden bu büyük haç günü insanlara duyurudur. Allah ve Rasûlünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tevbe ederseniz bu kendi iyiliğinizi olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Rasûlüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren, ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna. Onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tevbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah, yarlıgayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden korunma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama, onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar. Fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın, onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tevbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa siz de küfrün elebaşlarıyla vuruşun. Çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Eğer yürekten inanıyorsanız. Onlarla savaşın ki... Allah onları sizin elinizle cezalandırsın. Onları rezil rüsva etsin. Sizi onlara karşı başarılı kılsın. İnananların yüreklerine su serpsin. Kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri, ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve mescid-i haramın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? ''Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor.'' Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, peygamberinden ve O'nun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu, kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah, günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet, geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi. Ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tevbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra mescid-i harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hıristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklarından bütünüyle uzaktır. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkârcılar hoşlanmasalarda, Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye, Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalarda. Ey iman edenler! Bilin ki, Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu, halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı, Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkârcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar, ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere, bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki, böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah, İnkârcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahirettekine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız, Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Siz peygambere yardımcı olmazsanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar, arkadaşına tasalanma. Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kolay da olsa, zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla, Canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizdir. Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'ın adına yemin edecek, böylece kendilerini helake sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor. Allah seni affetti de doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler kendilerini mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten muaf tutman için senden izin istemezler. Allah Buyruğuna karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Senden izin isteyenler, sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yapabilirlerdi. Fakat Allah da onların sefere çıkmalarını istemedi. Onları geri koydu, onlara... Oturun bakalım, diğer oturanlarla beraber denildi. Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah zalimleri çok iyi bilir. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler, ve senin işlerini alt üst etmeye çalışmışlardı. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden aman bana izin ver, başımı derde sokma diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular. Cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır. Sen iyi bir sonuç elde etsen, bu onlara üzüntü verir. Ama başına bir musibet gelse, biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki, Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak O gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, sizin bizim hakkımızda beklediğiniz, Sonuç ne olursa olsun bize göre iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince, Allah ya katından bir bela gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. Hadi siz akıbetimizi bekleyin, biz de sizinle beraber akıbetinizi bekleyelim. De ki ister gönüllü harcayın ister gönülsüz sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. O halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah, Onlara dünya hayatında bununla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı hemen koşup oraya sokulurlardı. Onlardan sadakaların taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup bize Allah yeter. Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız deselerdi daha iyi olurdu. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Onlardan, Peygamberi inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı, asıl Allah ve Rasulünü hoşnut etmek için çalışmaları gerekirdi. Bilmiyorlar mı ki Allah ve Rasulüne karşı çıkanı içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir? İşte büyük rezillikte budur. Münafıklar kendileri aleyhine olmak üzere kalplerindekini ortaya çıkaracak bir surenin indirilmesinden endişe ediyorlar deki alay edin bakalım Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Onlara soracak olsan mutlaka biz lafa dalıyor eğleniyorduk hepsi bu derler. deki siz Allah'la onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de, diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Erkeğiyle, kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip, iyiliği engellerler. Hayr için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar. O da onları kendi hallerine bıraktı. Gerçek şu ki, münafıklar günaha batmış kimselerdir. Allah, erkeğiyle, kadınıyla, münafıklara ve açıktan inkarcılık yapanlara, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlara bu yeter de artar. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır. Ey münafıklar! Sizin durumunuzda, sizden öncekilerin durumuna benziyor. Üstelik onlar sizden daha güçlüydü. Malları ve evlatları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada hem ahirette yaptıkları boşa gidenler bunlardır. Asıl ziyana vuranlar da bunlardır. Bunlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah, Mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi olarak kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da O'dur. Ey Peygamber! İnkarcılara ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran, onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkarcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkarcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öç almaya kalkışmaları için Allah'ın ve O'nun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu. Eğer pişman olup tevbe ederlerse bu kendilerinin iyiliğine olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost ne bir yardımcı bulunur. Onların içinde öğreleri var ki, Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse, biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz diye Allah'a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince, hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları, ve hep yalan söyledikleri için kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak daha fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp, Onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Onların bağışlanması için Allah'a ister dua et, ister etme. Onların affedilmesi için yetmiş kerede dua etsen Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar Allah ve Rasulünü inkar etmişlerdir. Allah günaha batmış kimseleri doğru yola iletmez. Allah'ın Resulünün çağrısına uymayarak seferden geri kalanlar yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duyarlar. Canlarıyla mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler. Üstelik bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Anlayabilselerdi. Yapı ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim maiyetimde düşmana karşı asla savaşmayacaksınız. Madem ki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz şimdi de geri kalanlarla birlikte oturmaya devam edin. Onların arasından ölen birinin namazını sakın kılma. Mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Rasulünü inkâr ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünyada bütün bunlarla eziyet vermeyi ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını murad ediyor. Allah'a iman edin. Ve Rasulünün mahiyetinde cihad edin buyruğunu içeren bir sure indirildiğinde, içlerinde imkanı olanlar bile kalmak için senden izin istediler. Ve bırak bizi, oturanlarla birlikte olalım dediler. Geride kalanlarla beraber olmayı yeylediler de, kalpleri mühürlendi. Artık anlayıp kavrayamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır. Gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da münafıklar da oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem veren bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman Harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar geride kalanlarla beraber olmayı yeylediler. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık doğruyu bilemezler. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru